Selamun Aleyküm ve er Rahmetullahi ve Berekatuhu size bu Cuma konuşmamı Mekke-i Mükerreme'den yapıyorum bayramın e, son dördüncü günündeyiz bayram içinde e, haccın vazifelerinin çoğu yapıldı hacılar dün büyük ölçüde minada şeytan taşlama vazifelerini yapıp veda tavafı yapıp gitmek üzere yolları doldurdular bizim binanın önü iki gündür böyle yollar kilitleniyor Minalar arka arkaya efendim, geliş gidiş mümkün olmayacak kadar büyük izdiham oluyor. Mina'da bayramın üçüncü gününe kadar kalıp ayrılmak mümkün olduğundan kalmak da e, serbest, gitmek de serbest olduğundan kalmak daha sevaplı ama bir an evvel e, gidelim veda tavafımızı yapalım da memleketimize yollanalım diyen insanlar çok oluyor. Hacıların büyük bir kısmı bu arzuda olduğundan çok büyük bir izdiham oluyor. Artık bugün saat ikindiye kadar. E, hatırlatmıştım size daha önceki konuşmamda. Her namazın arkasından bir defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Hamd diye tekbir getirilmesi lazım. Arafa gününden bayramın bu dördüncü günü ikindi namazının sonuna kadar bırakmamak lazım. Bu tekbirler vacip diye hatırlatmıştım. Cüvizlikten bu vazifelerin artık sonuncu günü olmuş oluyor. Tabii veda tavafları daha uzun günlere, ilerilere doğru sarkabilir. Efendim, yine burada efendim ibadet ve taat için efendim kalan insanlar uzun zaman burayı izzanlı bir şekilde yine değerlendirirler, ibadet, taat edebilirler. Bu güne Eyyamu teşrikın son günü derler Kaf ile. Teşrik değil de teşrik. Teşrik Arapçada efendim, etleri e, güneşe koyup kuru et haline getirmek manasına geliyor. Kurutmak manasına. Çünkü buranın sıcağı o kadar fazla oluyor ki etler kesilip de güneşe konuldu mu veya kayanın üstüne yayıldı mı bastırma gibi kuruyu veriyor ve bozulmuyor. Birden kuruduğu için kokmadan bozulmadan kuru et haline geliyor. Sonra onu zamanda kesip ateşe koyup pişirip yiyor buranın ahalisi. Bu adet olduğu için bu günlerin adı Eyyâmü't-Teşrik olmuş. Kaf harfiyle Teşrik olur ama ana bizim bugüne kadar buraları peygamberlerin çevrangahı koruyamıyor, istese de koruyamıyor. Mesela insanın e, akrabası babası düşse yerden kaldırım derken kendisi de düşüyor, kaldıramadan kalabalık efendim onları da ezebiliyor. Yani hmm. genç işi gençken yapılması gereken bir ibadet. Ben bizim hacı amcalar'a bakıyorum, e, yakınımızda böyle bizim kaldığımız arkadaşlarımızın kaldığı yerin yakınında 300 100 metre mesafede bir büyük cami var. Efendim ekseriyetle civardaki binalarda Türk acıları kaldığı için cami sama, tamamen Türk camisi gibi doluyor. Kıyafetlerinden belli. Efendim göğüslerinde kırmızı zemin üzerine ay yıldız. E, zaten hallerinden de Her, e, belli oluyor. Herkes biliyorlar bunlar Türk acısıdır diye, diye şeyinden baktılar mı e, uzaktan. Siz Arapça bir soru sorsanız bile mesela... Kim rial diyorsunuz? Bu kaça diyorsunuz? Senin yüzünde şöyle bak, Türk olduğunuzu anladı mı? Och rial diye hemen yarım yamalak Türkçe'siyle efendim cevap veriyor. Acı esnaf tabi bütün dilleri öğrenmiş. Bazen İranlı sanıyor. Efendim seriyal, dur rial filan dedikleri oluyor. Gülüyorum tabi biz. Ama acılarımıza bakıyorum. Çoğu efendim ihtiyar, nefes nefese efendim yaşlı kimseler. Efendim geç bırakmışlar yani hacca gelişlerini gençken gelip ibret alıp ibadetleri güzel güzel yapıp hayatında bu tecrübeleri kullanması değerlendirmesi lazım. Böyle daha iyi olur diye insanın hatırına geliyor. Tabi her vakitte olabilir yaşı da olsa olur hatta e, yürüyemeyecek durumda olanları efendim araba e, kullanarak sayı yaptırıyorlar. Efendim e, taht revan, baş üzerinde böyle Güçlü kuvvetli zenciler oluyor. taht revana oturtup revana baş üstünde Kabe'yi tavaf ettir diyorlar. Yani e, ücretini verdiğiniz zaman bu işleri yapacak insanlar da bulunuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hacıların şeytan taşlamak görevi dolayısıyla Mina'da bulunduğu bu günlerde e, ahalin arasında nida ettirirmiş, dolaşır, dolaştırır, seslenirmiş. Bugünlerde oruç tutmayın Bugünler yeme içme günüdür ve zikrullah günüdür diye buyururmuş. Zaten hacim bütün efendim fiilleri içinde zikir çok önde. Çok büyük bir yer alıyor. Hatta ihramlandığı, ihrama niyet ettiği zamanda getirdiği tek e, te, şey telbiye. "Lebbeyk Allahümme lebbeyk" cümleleri dahi o da zikir ve çok güzel anlamı olan efendim bir zikir. E, Arafat'ta Allah'ı zikredin. Arafat'tan efendim Müzellife'ye geldiğiniz zaman Meşarı Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. İşte oradan e, e, Mine'ye geldiğiniz zaman madud günlerde eyyamin madudatin efendim e, Allah'ı zikredin diye ayeti kerimelerde hep zikri tavsiye ediyor. Yani e, diyebilirim ki efendim e, hac ibadeti muhteşem bir zikir ibadetidir dervişlik ibadetidir tevazu ibadetidir tasavvuh ibadetidir nefsi yenmek ibadetidir fedakarlık ibadetidir boyun bükmek Efendim böyle e, libası tefakurdan iftiar elbiselerinden alımlı çalımlı giyinmekten soyunup beyaz örtülere bülünüp, baş açık yılınayak Efendim tam dervişlik tam tasavvuh tam Efendim nefsi yenmek tam Allah'ı zikretmek Efendim e, ibadeti muhteşem bir ibadet, uzun bir ibadet, devamlı bir ibadet, zor bir ibadet, bedeni bir ibadet, mali bir ibadet ama sonuç ne? El haccul mebruru leyselahu cezaun illel cennet. Yani hacı mebrur oldu mu? Hacı Allah'ın sevdiği tarzda yapabildi mi bir kul? Efendim, hacının makbul bir hac, e, güzel bir hac yapabildi mi? Yani refes füsük cidal olmadan, kötü söz söylemeden, çekişme çatışma olmadan, günahlı işler yapılmadan, edep ile, zarafet ile, nezahet ile, nezaket ile hac yapıldığı zaman mükafatı nedir? Cennetten başka bir şey değildir. Buyuruyor Peygamber Efendimizizelahu Le cezaun onun başka mükafatı yok. Iller cennet. Ancak cennet var. Ancak mükafatı cennettir. Yani cennet kazanılıyor. Çok güzel bir ibadet. Ama tabii ben e, zikir ibadeti de ayrıca hoşuma gidiyor ve buna dikkati çekiyorum her zaman hadis şeriflerde karşılaştığımız zaman. Hani Türkiye'mizde tasavvufa karşı, efendim zikre karşı insanlar var. İslam'a karşı oluyorlar farkında olmadan. Bakın aç nasıl zikir ibadeti. Mine'de nasıl oturup insan sabahtan akşama zikredecek. edecek. Bu günler yiyip içmek günleridir diyor Peygamber Efendimiz. Oruç tutmayın ama şey yapın efendim Allah'ı zikredin diye Allah'ı zikretmeyi tasir ediyor. Kur'an okuyacak, tesbih çekecek, yalvaracak, göz yaşı dökecek böyle günler. İşte bu günlerde tabii her gün gibi gelip geçiyor. Efendim insanın tekmili enfası ma'dude dedikleri Osmanlı büyüklerimizin sayılı olan nefesleri böylece tükeni veriyor sayılı olan şey çabucak geçer insan Allahü Teala Hazretlerinin huzuruna varacak ve bu dünyada yaptıklarından hesaba çekilecek yani nasıl geçirdim bu hayatı söyle bakalım İslam'a düşmanlık mı yaptın Kendi aklına dayanarak efendim batıcılık yaparak düzenbazlık yaparak devrimbazlık yaparak efendim Allah'ın emirlerine karşı mı çıktın? Efendim, Müslümanları zora zoramı soktun? Efendim, e, hayır mı işledin, şer mi işledin? Tembellik mi yaptın, ibadet mi yaptın? İnsanlara iyilik mi yaptın, kötülük mü yaptın? Kan mı kusturdun, Efe, can mı yaktın? Efendim, rüşvet mi aldın? Bunların hepsinin hesabı olacak bir gün ve e, yapanlar yaptıklarından pişman olacaklar. Ama iyi insanlarla mükafatı alacaklar. İyi insanların mükafatlarından birisi de kötü insanlara kötülükleri yaptırmamak, meydanı bırakmamaktır aziz ve sevgili kardeşlerim. E, bu da çok önemli. Maalesef e, hacca düşkünlüğü kadar, Ramazan orucuna düşkünlüğü kadar Müslümanlar kötülükleri yaptırmamak, iyilikleri yapmak çalışmasını yapsalar, ülke gül olacak. Mesela ben şimdi ee, Avustralya'dan bu tarafa geldim. Orada inşallah güzel çalışmalar e, yaptık. Bir cami açtık. Daha başka güzel müjdelerde de önümüzdeki günlerde Allah nasip ederse vereceğim. O kadar düzenli ki, o kadar tabiatı korumaya dikkat ediyorlar ki, o kadar temiz ki, o kadar dikkatli ki herkes, o kadar efendim, seyri söfere araba kullanmaya dikkat ediyorlar ki, yasaklardan kaçınıyorlar ki. Bir de şimdi bu haçta Arafat'a çıkarken, Arafat'tan dönerken, Mine'ye giderken, Mine'den gelirken bizim bu Müslüman topluluğunun en seçkinlerinin araba kullanışlarına bakıyorum, birbirleriyle efendim e, davranışlarına bakıyorum. Ahvale ve efendim kurallara uymaya bakıyorum. Çok zayıf, çok çok zayıf maalesef. Müslümanların edep öğrenmesi lazım, bilim öğrenmesi lazım. Müslümanlara İslam'ı öğreten müesseseleri kuvvetlendirmek lazım. Kur'an kurslarını, İmam hatip okullarını kuvvetlendirmek lazım. Çünkü bunlar edepli insan yetiştiriyor. Allah'tan korkan insan yetiştiriyor. Polisi zaptiyesi, jandarması gönlünde olan, yaptığı işi yapmadan evvel doğru değilse efendim, engelleyebilen e, huylara sahip insan yetiştiriyor. Yani bu çok güzel bir şey. İnsanın jandarmasının kalbinde olması, karşısında olmasından çok daha güzel. Çünkü jandarmanın olmadığı daha başında Haydutlar, eşkıyalar, yol kesiyorlar. Efendim kimsenin olmadığı yerde efendim mücrimler e, suç işliyorlar, cürmüşlüyorlar, günah işliyorlar, adam öldürüyorlar, hırsızlık yapıyorlar. İhtiyar kadının bileziklerini çalacağım diye bileklerini kesiyorlar. Yaşlı efendim e, kimseleri aldatıyorlar, e, köylüleri sömürüyorlar. Her şey olabiliyor. Jandarması içinde olmasından, polisi, müfettişi içinde olmasından daha güzel sülinebilir mi? İslam bunu sağlıyor. Onun için İslamı tam öğretmek lazım. İyi insanların çoğalması lazım. Bütün insanların kenarda kalması lazım. Onlar da kendilerini düzeltmesi lazım. Yani kötülerin hele hele asla ve asla Efendim Serâhîye sahibi olmaması lazım. Eski filozof indarlardan birisi. Muydu, yoksa Allah'ın o taraflara gönderdiği bir peygamber miydi? E, demiş ki kaplana Allah iyi ki kanat vermedi. Kaplan bir de kanatlı olsaydı yapacağı zararın e, miktarı çok daha fazla olurdu. Kanatsız olduğu için uçamıyor. Kanatlı olsaydı bir de uçsaydı tamam herkesi e, kovalar, yakalar, parçalar yer bitirirdi demiş. Yani şerli insanın kuvvet sahibi olması fenadır. İyi değildir. Onun için Allah kuvvet versin. Müslümanları her yönden kuvvetlendirsin. Faziletli insanlar hakim olsun. Ee, eski Yunanistan'ın filozoflarından Eflatun, e, devleti filozoflar yönetmeli. Yani alim, fazıl, kamil her şeyi böyle hikmetle düşüne taşına yapabilen e, insanlar yönetmeli. Filozoflar yönetici olmalı diye söylemiş. Bana kalsa ben de bir seçme yaparım hakikaten. Söylüyor peygamber efendimiz. Beş husus sayıyor. Efendim e, buyuruyor ki men cahede fise bi'lillah taminen daminen Her kim ki Allah yolunda cihad eder efendim o Allah'ın kefaleti altına girer. Allah onu korur. Allah'ın himayesine mazhar olur. Tazmin kelimesi yani birisi bir zarar yap varsa e, zarar hazmin e, etmek efendim yani telafi etmek efendim karşılamak ödemek efendim manasına geliyor ya bu damin de o kökten bir kelime yani kim Allah yolunda cihad ederse Allah onun e, zararını ziyanını engeller imayesini alır korumasına alır o Allah'ın korumasında olur. Allah ona sahip çıkar o Allah'ın hıfzı himayesine girer demek. Yani çok güzel bir şey. Yani hepimiz istiyoruz ki Ya Rabbi sen beni koru. Ya Rabbi sana tevekkül ettim. Sen benim işlerimi rast getir. Seni vekil edindim. Sen benim namıma şöyle yap, böyle yap. Ya Rabbi ihsan eyle, ikram eyle, lütbeyle yabarıyoruz ki ya, işte oluyor. Keddaminen alallah. allah Allahu Teala hazretlerine efendim e, sığınmış oluyor. Allah onu kabul etmiş oluyor. Himayesini almış oluyor. Zarar ve ziyanını engelleyecek efendim bir e, durum e, sağlamış oluyor. Ne kadar güzel. Allah'ın koruduğu bir kul haline geliyor. Kefaletine, himayesine girmiş oluyor. Kim? Beş kişi. Birincisi mencahede fi sebilillah. Allah yolunda kim cihat ederse. Biliyorsunuz Allah yolunda cihat Tabi ilk hatıra gelen savaştır. Düşmanla e, efendim savaşmak. Malımızı, canımızı, yurdumuzu, imanımızı korumak için yıllar boyu, asırlar boyu dedelerimizin yaptığı iş. Allah razı olsun. Hepsi Allah yolunda mücahit gidiler. Efendim başka diğerlerden buralara Allah'ın dinini yaymaya geldiler. Allah'ın dinini nice diyarlara, ülkelere yaydılar. Uzun asırlar Hatta Müslüman olmayan kavimleri Müslüman ettiler. Efendim sonra bu cihat, yani Allah yolunda çarpışmak, efendim icabında canını vermek gevşedi. Alet edevat bakımından düşmanlar daha üstün duruma geldiler. Biz ve kuvvet onlara gücünüz yettiğince en yeni, en güzel, en tesirli silahları hazırlayın onlara karşı koymak için manasına gelen ayetleri herhalde uygulayamadık, herhalde efendim, zevke, keyfe, köşke, efendim, e, hanendeye, tazendeye, efendim, bilmem, e, lale bahçelerine, efendim, e, şiirli, gazelli sohbetlere, atlaslara, kaftanlara, incilere, mücevherata, efendim, zevke, fazla daldı, efendim, e, ümmet, e, dinin ana, esası olan, zirvesi olan ibadetlerin efendim, şahikası olan cihadı bıraktı. O zaman düşmanlar tabi birlikte hareket ediyorlar. Müslümanlar da birlikte hareket etmedi. Bu taraftan biz kafirlerle cihad ederken Mısır bize bir saldırdı efendim geçtiğimiz asırda Kütahya'ya kadar ordusuyla geldi. Suriye'de yendi, Adana'da yendi. Kütahya'ya kadar geldi. Zor durduruldu. Halbuki o da Müslüman ülkeydi. Bir ara bize bağlı bir eyaletti. Efendim böyle bir acayip e, durum oldu. Bir ara İran'la çarpıştık. Biz e, Balkanlar'da çarpışırken efendim e, İran'la doğuda Yavuz Sultan Selim efendim hoş e, bakışlı, vurma bıyıklı Yavuz Sultan Selim. Orayla çarpıştı. Ama kafirler 50 onu birlik olup efendim İngiltereden Hollanda'dan Almanya'dan Fransa'dan efendim din adamlarının önderliğinde hücum ettiler Kıbrıs'a dahi efendim din şeyini kullandılar bu Bosna Hersek meselesinde dahi dini duyguları sömürdüler din adamları öne geçti o katliamları öyle yaptılar şimdi e, Müslümanların dünya böyleyken bunu unutması doğru değil cihadı bıraktığı zaman din çöker. Birisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelmiş. Ya Resulallah uzat elini, Senin elini tutacağım. Sana beyat edeceğim. Sadakat sözü vereceğim. Ama bir şartım var. Ben korkak bir insanım. Ne saklayayım Allah'ın bildiğini der gibi efendim açıkça itiraf etmiş. Korkak bir insanım. Bana cihadı efendim mecbur etme. Bir de efendim işte işte 10 e, e, tane devam var. Çoluk çocuğum çok kalabalık. İşte bu develerin sütlerini sağıyoruz. Ancak geçiniyoruz. Benden zekat istemez. Zekat istersen bu develer azalacak. Efendim zaten imkanım güzel değil. Peygamber Efendimiz ona elini uzatmadı ve sordu. Dedi ki yani cihat olmadan, zekat olmadan İslam olur mu? Cihat olmadan, zekat olmadan İslam olur mu? Cihat olmadan, zekat olmadan İslam olur mu? Bu ne biçim zihniyet? Allah'ın emirlerinin bazısı kabul edilir, bazısı çiğnenir mi? Bazısı reddedilir mi? Efendim, Eski ümmetlerin kötü e, ve sömürücü ve e, gevşek ve münafık e, şahsı, şahıslarına Kur'an-ı Kerim'de Efe Tü'minune bir <gülüyor> baldıl kitabı ve tekvirune bir bald Allah'ın ayetlerinin bazılarına inanıyorsunuz da bazılarını inkar mı ediyorsunuz diye kitabı pazarlama hitabıyla Allah öyle soru sormuyor mu? Yani Allah'ın dini bir bütündür. Her zaman yazıyorum, efendim e, söylüyorum, Allah'ın dini pazarlık kabul etmez. Şunu kabul ederim de bunu kabul etmem. Beş vakit namaza rızam yok da bir vakit olursa eh belki düşünürüm. Efendim işte bilmem şu şey olsun da bu olmasın. Eh, olmaz. Allah'ın emirleri bir bütündür. Allah kainatın halıkı. Onun emirleri münakaşa mevzudur. Allah'a teslim oluyor. Emirlerini dinleyecek. İçki geçmeyecek. Ben Müslümanım ama işte akşamları kafam bulmak için bir kadeh atıyorum. Ödem birisi vardı. Çok zengin bir adam. Efendim işte namaz da kılarmış. Cuma'ya da gidermiş. Bilmem hangi şeyde de efendim meşhur camide de yeri seccadesi hazırmış. Hep oraya gidermiş. Genel müdürleriyle filan. Akşamları da sıhhate açılsın bilmem ne olsun filan diye bir kadeh atarmış. Olmaz öyle şey. Yani Nezat olur. Olur ama efendim e, hani ben abdestsiz de baskıldım. Oldu dediği gibi olur. E, şeyin eee diyorlar. Artık kimdi e, onun e, söz söyleyeni bilmem. Yani abdestsiz namaz olmadığı gibi bu işler doğru olmaz. Yani Allah'ın emirlerini tutmak lazım. Çünkü siz tutmazsanız hayata aykırı bir iş yapmış oluyorsunuz. Düşmanlar durmuyor. Düşman senin kötülüğünü istiyor. İşte Sırp, işte Yunanlı Kıbrıs'ı almak istiyor. İşte Ermeni Anadolu'yu almak istiyor işte Rus Akdeniz'e inmek istiyor bunlar hayal değil tarih boyunca mücadelesini yapıyoruz bunlar bırakılmaz yani Allah'ın emirleri terk edilmez cihat ruhundan mahrum bir nesil e, çöker askerimize cihat ruhunu kahramanlık ruhunu vermezseniz cepheden kaçar rüşvet alır efendim silah satar Efendim hiyanet eder, düşman saтына geçer, çarpışmaz, ordudan savaş anında kaçar. Bizim kahramanlıklarımızın temeli İslam. Onun için cihat çok önemli ama nasıl olacak? Fi sebil ile. Eee manca fi sebil Allah için yaptı. Hırs için, kin için, düşmanlık için zalimce, katlıca değil. Faziletli bir insan bir haksızlığı engelli, engellemek için, bir tecavüzü durdurmak için, insanların mutlu etmek için ezilecek, ya efendim mahvedilecek, ayaklar altına alacak insanları korumak için, mesela Ruslar Afganistan'a girdiler, hakları yoktu Afganistan'a girmeye. Bir, bir ülkeydı, girdiler, 2 milyon insanı öldürdüler, bütün şehirleri yaktılar, yıktılar. E bunun karşısında durmak gerekmez mi? Bizim olan bir takım efendim büyük büyük yerler. Savaşlar sonunda elimizden gitti. Onun için mutlaka Allah rızası için korumak için faziletli insan olarak efendim şey yapmamız lazım. Cihadı ön planda tutmamız lazım. Cihazsız din olmaz, zekatsız din olmaz. Para vermiyor Allah yolunda, efendim rahatını bozmuyor Allah yolunda olmaz. E, i̇badetlerin hepsinde biraz meşakkat vardır namazda biraz meşakkat vardır oruçta meşakkat vardır açta meş meşakkat vardır zekatta meşakkat yoktur ama onda da gönül meşakkatli olarak veriyor zor veriyor parayı çıkartıp hak yola veremiyor ama çocuğunun sünneti için en lüks 5 yıldızlı oteli kaç günlüğüne tutup şu kadar milyar lirayı harcayabiliyor da bu kara için onu yapamıyor yani sünneti yapmazsan efendim Allah rızası için o paraları diyelim ki bir fakir mahallenin ee, bir semtine harcasan o semt ihya olur. Ama insanlar böyle yapmıyor. Demek ki Allah rızası için cihat olacak. Kim Allah rızası için cihat ederse Allah'ın himayesine girer. Bir. İkinci cümle وَمَنْ عَدَمْ مَر۪يدًا كَانَ daminen Allah Allah Kim hasta ziyaret ederse efendim Allah'ın himayesine girer. Allah onu sever himayesine alır zarardan ziyandan korur Hasarı olmaz. Yani e, tazmin etmek hasar olduktan sonra oluyor. Tazmin etmeye düzüm kalmadan himayesine alır. Tazmine lüzum kalmadan Allah'ın efendim koruduğu bir mübarek insan olur. Hasta ziyareti bu da çok önemli. Çünkü insanlar hastalanıyor. Hastalandığı zaman efendim hassaslaşıyor. Efendim e, ilaç lazım. Efendim e, maneviyatının düzelmesi lazım. Sevdiği insanların karşısına gelmesi lazım. Amerikalılar bunu çok güzel biliyorlar. Dergilerine yazıyorlar. Yani maneviyat gücüyle kanseri yendi. Annesi anne sevgisiyle çocuğuna bakacağım diye amansız kanser hastalığına tutuldu halde efendim çocuğu büyütünceye kadar direndi, ölmedi, yaşadı. Maneviyatı sayesinde o arzusu, sevgi sevgisi çocuğuna karşı efendim muhabbeti, himayesi, şefkati sayesinde çocuğu büyüdükten sonra artık tamam, oh rahat dediği zaman o zaman Öldü filan diye bunları hep yazıyorlar. Yani insanın maneviyatı önemli oluyor. Hastanın doğası makbul bizim dinimizde. Onun için hasta kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. İhtiyacın var mı diyeceğiz. İlaç mı istiyorsun? Paraya mı ihtiyacın var? Ne olacak filan? Efendim hiçbir şey olmasa sadece maneviyatı hoş olsun, gönlü şenlersin diye ziyaret edeceğiz. Efendim Teselli edeceğiz. Duasını isteyeceğiz. Hasta ziyareti dinimizde mühim bir vazife olarak Cihadın arkasından Peygamber Efendimiz hasta ziyaret eden Allah'ın himayesinde olur, himayesini kazanır diye bildiriyor. Hele Cuma günü hasta ziyareti çok sevaptır. Bugün bu vaazı dinledikten sonra kim kimin nerede hastası varsa evde veyahut hastanede gitsin ziyaret etsin, o sevapları kazansın. Ve men gada iler mescidi evraha kâne taminer alallah. Kim mescide giderse, mescitten gelirse... Efendim sabah giderse akşam giderse gada budu yani günün bir tarafında raha rawahan yine günün bir tarafında yani sabah akşam demek mescide giderse tabi mescitte beş vakit namaz var sabah namazı var öğlen namazı var ikindi var akşam var yası var efendim burada bir de güzel bu hijazda efendim. Bir ezan duyuyorsunuz, bir kalkıyorsunuz, saat 4 dört. Niye okuyorlar? Teheccüde kalksın. Teheccüd namazı çok sevap diye teheccüd ezanı okuyorlar. Bizde yok, yok bu ezan. Efendim, halbuki teheccüd namazını Peygamber Efendimiz çok tavsiye etmiş, çok sevap. Bu da hatırınız olsun. Efendim, siz saatinizi ayarlayın, saatiniz sizi kaldırsın. Teheccüd vaktinde sevgili kardeşlerim. Mescide sabah akşam giden Allah'ın imayesinde olur. Yani ibadete müdavim olan insan Allah'ın imayesine girer, Camilere, cemaatlere devam eden girer manasına da gelebilir. Giderken, gelirken o esnada himaye ilahiyede olur manaslara gelebilir. Birinci manası daha muhtemel olsa gerek. Yani sabah akşam namazı erkendir diye veya karanlıktır diye, yoruldum diye, uygun var diye bahane bulmadan namazlarını camide kılan kimse Allah'ın himayesine girer demek. Onun için kardeşlerim, beş vakit namazı camide kılmağa çok dikkat edin. Ee, namaza müdavim olun. Eviniz mescit olsun. Evinizde zaman zaman sevaplı, nafile namazları kılarsınız. mescit de eviniz gibi olsun. Yani sık sık gittiğiniz, her zaman orada bulunduğunuz yer olsun. Bu Abdülhalif'i Güldevani Efendimizin bizlere nasihati. Eviniz mescit olsun, mescid de eviniz olsun. İkinci adresimiz bizim neresi? Evimizden sonra mescit Mescide gitse sorsa imam bilir bizim kim olduğumuzu evimizi gösterir. İkinci adres hakikaten hani televizyonlarda bazı reklamlar var ikinci adresiniz falanca diye. Müslümanların birinci adresi evi ise ikinci adresi de camisidir. Camiye gidip gelen sabah akşam Allah'ın himayesinde olur. Üçüncüsü de böylece sayılmış oldu. Allah yolunda cihad eden bir, hasta ziyaret eden iki, sabah akşam mescide giden Müslüman üç... Dördüncüye geliyoruz. Ve ben Celsefi beyiyle mi yaktıp Rahden bisevin? Kâne daminan Allah. Evinde oturup da kimseyi kötü sözler söyleyip gıybet etmeyen kimse de Allah'ın imayesinde olur. Yani evinde durup da başkasına zarar vermeyen insana da Allah mükafat veriyor. Evinde duruyor. Efendim gıybete yapmıyor. Hani evde. O geldi, bu gitti. Oturalım, sohbet edelim filan derken işi gıybete dökmüyorlar. Dedikoduya efendim <gülüyor> laf taşımaya, çekiştmeye dökmüyorlar. Efendim kimseyi gıybet etmiyorlar. O da sevabı kazanır. O da Allah ni'metli olur. Onun için dilimize de sahip olalım. Dilin günahlarından bir kısmı yalandır, dolandır. Bir kısmı karşı tarafın kalbini kırılacak ağır hakaretler sözlerdir. Çirkin sözler, küfür vesairedir. Efendim, dilin günahları, bir kısmı da dedikodudur. Şey yapmaktır, Efendim ee, adam çekiştirmektir. Bir insanın kötülüğünü sağa sola söylemektir. Kötülüğü olunca gıybet oluyor. Hakikaten o adamda o kötülük, o kötü sıfat var. Söylüyor. Ne yapayım? Haklıyım. O, da o, adam, o adamda bu huy var. Vallahi doğru, billahi doğru. O doğru söylüyor. Doğru söylüyorsa ama doğru söylemek bile gıybet olur. Yalan olsa zaten iftira olacak. O bakımdan Laf çek şey yapmak, delikodu yapmak, çekiştirmek yok. Evinde böyle duran, uslu duran da sevap kazanır. Dilini kullanmasını, günah etmemesini bilen. Bu Arafat'ta da Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Bugün gözüne diline sahip olan Allah'ın mükafatını alır diye. Efendim, Arafat'ın mükafatını almanın şartı da o. Efendim Dördüncüsü de bu. Demek ki dilimize de sahip olacağız, dilimize günah çekişme efendim Allah'ın sevmediği şeyler söylemeyeceğiz ve ben de halala imamın diyor azir o kana daminan kim bir efendim İslam önderinin yanına girer onu desteklemek için ona hürmet etmek için onun bayrağı altında toplanır İslam'a hizmet için çalışırsa o da Allah'ın himayesinde olur diye Peygamber Efendimiz buyuruyor demek ki dinimizi İyi bilen, dinimizi koruyan efendim Müslümanları himaye eden, İslam için çalışan, İslam'ın gelişmesi yükselmesi Müslümanların hizmetlerinin görülmesi, bilgilerinin arttırılması için çalışan e, peygamberlerin varisleri kimlerdir? Alimlerdir. E, çünkü onlar Kur'an'ı bilirler, hadisleri bilirler insanlara Allah'ın emirlerini doğru aktarırlar. E peki bir insan Yanlış bir yola girse, yanlış bir insana tabi olsa ne olur? Onunla beraber yanlış yola gider, sonunda cezayı bulur, belasını bulur. Yani insan kime tabi olmasını bilmesi lazım. İyi iş yapan, doğru yolda yürüyen, efendim insanın yanına girerse, onu desteklerse. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, لَا تَزَالُوا تَعِفَتُمْ مِنْ اُمَّتِهِ gاهرinin alel hakla, hatta tekumasa, kıyamet kopuncaya kadar müslümanların arasından ahir zamanın fitneleri bile olsa efendim dünyada ise insanlar efendim şaşırsa, sapıtsa, İslam unutulsa bile İslam'ı bilen, İslam'ı yaşayan, İslam için çalışan bir mübarek cümre daima mevcut olacak. Bir taifey-i mer daima var olacak kıyamet kopuncaya kadar. La yadur ruhum ben Öteki Müslümanlar onların kadirinin kıymetini bilmese, desteklemese bile zarara uğramayacaklar, onlar mağlup edilemeyecekler çünkü onları Allah destekliyor. İşte o zümreden olmaya gayret etmek lazım, bin işin hizmet etmeye çalışmak lazım. Efendim cahil reisler edinmemek lazım, fasık facir insanlara takılmamak lazım. İyi bir Müslümanın yanlış bayrak açıp yanlış yolda gidenlere Efendim tabi olup da kendisini de efendim tehlikeye, atmaması lazım. kötü işlere de alet olmaması lazım. Allahu Teala Hazretleri böyle bu hadis-i şeriflerde emsali hadis-i şeriflerde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin bizlere işaret buyurduğu hakikatleri anlayıp dinin inceliklerini kavrayıp efendim iyi müslüman olmayı, iyi işler yapmayı cümlemize nasip eylesin. Ahiret sevabını kazanmayı Allah'ın rızasına ermeyi, cennetine girmeyi, cehenneme atılmaktan, yanmaktan, cezaları yemekten kurtulmayı, Peygamber Efendimiz'e cennette komşu olmayı nasip eylesin, cennet nimetleriyle mütenaim eylesin, Resulullah'ın sohbetine erdesin, Allah'ın Celle Celaluhu selamına masal eylesin, cemalini görmeyi nasip eylesin, Rıdvan-ı Ekber'ine nail ve sahip eylesin. Tekrar hem bayramlarınızı tebrik ederim, çünkü bayramın son günüdür. Hem cumanızı tebrik ederim. Hem de ömrünüz bayram günü olsun. Her gününüz, her ruhunuz bir id olsun. Her gününüz bayram olsun. Ahirette de Allah'ın rızasına erip en büyük bayrama nail olun, mazhar olun diye dualar ederim. Bu mübarek dua diyarından, Mekke'yi mükerremeden bu mübarek bayram günlerinde, eyyam-ı son gününde, cuma gününde Allah dualarımızı kabul eylesin. Rahmetine cümlemizi nail eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.